Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Polut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Bugünkü programımızda daha önceden yaptığımız bir röportajı sunacağız. Röportaj, Büyümeme ile ilgili derlenen bir kitabın derleyenlerden, üçünden biri olan Federico de Maria ile. Aslında kitabın üç tane yazarı derleyicisi var. Giacomo Madaelisa ve Yorgos Kallis ve Federico de Maria. Federico ile yaptığımız röportajı şimdi sunuyoruz. We are with... Um... Federico De Maria, Chiakomodalis so, ve Giorgos Kaiisi yes, ile beraber, The e, Growth Vocabulary for a New Era yeah, Büyümeme, yeni bir çağ için dair uh, bir kitabın derleyen Federico De Maria ile birlikteyiz. Kitap ne zaman çıktı Federico? In, uh, Kasım 2014'te çıktı. Okay. So Federico ile genel olarak Büyümeme Fikriyatı ve kitap üzerine açık konuşacağız. Fede, ee, öncelikle e, kendini ve kitabı e, birlikte değerlediğini meslektaşlarını tanıtarak başlayabilir miyiz? Ee, bu arada belki büyüme Hareketi ile sizin ilişkinizi ve bu harekette tanışmanızı da anlatabiliriz. Giacomo, Yorgos ve ben Barcelona'da, Barcelona Autonomo Üniversitesi'nde İKTA, yani Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü isimli bir enstitünün ara, enstitüde araştırmacılarız. Aynı zamanda araştırma ve büyümeme isimli küçük bir kolektifin de parçasıyız. Bu kolektif akademik çalışma odaklı bir birliktelik ve amacı büyümeme fikrini hem bilim alanında hem de sivil toplumda tanıtmak ve yaymak. Evet, genel olarak büyümeme hareketiyle ilişkimizi böyle özetleyebilirim. Peki bu araştırma ve büyümeme grubuna dönersek, bu grup ne zaman kuruldu? Çünkü bildiğim kadarıyla bu grup kurulduğunda zaten Fransa, İspanya gibi ülkelerde ekonomik büyümeme hareketi vardı. Belki biraz bu hareketten ve hareketin nasıl ilme kazandığından bahsedebilirsin. Evet. Um, Tabii. büyüme terimini ilk kullanan bildiğimiz kadarıyla André Andregors e, ki kendisi politik ekoloji dediğimiz yaklaşımında kurucularından. Bu kavramı ilk kez 1972'de kullanıyor ve o bağlamda sorduğu soru şu. Planlı bir şekilde büyümeyen hatta küçülen bir ekonomiyi tahayyül etmek mümkün mü? Ve eğer mümkünse bu ekonomi halen kapitalist bir ekonomi olarak kalabilir mi? O zamanlarda tabi bir yandan Club of Rome Roma Kulübü'nün yayınladığı ve Meadows ve arkadaşları tarafından kaleme alınan rapor üzerinde büyümenin sınırları tartışılıyor. 1980'lerde bu araştırmalar aslında tekrar su yüzüne çıkıyor. Ama ekonomik büyümenin eleştirisi bir anlamda tartışmalardan çıkartılmış gibi. En azından ana akım senaryolarda bu böyle. Burada sürdürülebilir kalkınma gibi terimleri ortaya çıktığını ve kuvvetlendiğini görebiliriz. Nihayet 1990'ların sonuna sonunda sürdürülebilir kalkınma kavramının da oldukça güçlü bir eleştirisini başladığını görüyoruz. Çünkü fark ediliyor ki sürdürülebilir kalkınma aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor ve belki de asıl sorun kalkınma mefhumunun kendisi. Bunları takiben 2000'de bir grup aktivist büyümeme terimini adeta bir slogan olarak ortaya atıyor. Biraz da provokatif olmak için. Burada ana amaç aslında sürdürülebilir kalkınma mefhumuna bir taş atmak ve çevreci akımı politize etmek. Bu bağlamda tartışma önce Fransa'da Dekramosa ismiyle başladı. İtalya'da ismi Dekrista ve İspanya'da da Dekresimento gibi devam etti. 2006 ve 2007 civarında Fransız 3 araştırmacı Denis Banyon, Fabrice Filippo ve François Schneider araştırma ve büyümeme grubunu kurdu. Ve ana fikir aktivizmden çıkan bu fikri bilim alanında taşımaktı. Son 2008'de büyümeme üzerine ilk uluslararası konferansı düzenlediler. Paris'te. Bu aynı zamanda İngilizce'de de growth kelimesinin ilk kez kullanıldığı yer oldu. Daha sonra 2 senede, daha sonraki iki senede bir uluslararası konferanslar serisi devam etti. Barcelona'da, Montreal'de ve en son geçtiğimiz Eylül'de Leipzig'te. Hareket büyüyerek devam etmekte. Leipzig'te yaklaşık 3000 kişi vardı. Bunların 500 kadarı dünyanın birçok yerinden gelen akademisyenlerdi. Ama aktivistler ve siyasetçiler de aralarında vardı. Bu konferanslar insanların ekonomi, siyaset ve doğayı eleştirel perspektiflerinde de tartıştığı Geniş zeminli platformlar haline geldi. Evet. Hareketin tarihini özetleyecek olursak, yani aktivizm kökenli başlayan ve bu şekilde gelişen bir toplumsal hareket haline gelen bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda aktivizm temelli bir bilim. Zira akademide büyük bir tartışma başlamış durumda. Yüzün üzerinde makale ve birkaç kitap basıldı bu konu hakkında. Evet, um, Leipzig'teki konferansı da beraberdik. Hakikaten oldukça büyük ve hareketli, oldukça can, canlı bir konferans olarak geçti. Yalnız anlattığın şekilde bu tarih fazlasıyla Batı Avrupa'ya odaklı gibi kulağa geliyor. Ve biliyorum ki e, ve seninle de konuştuğumuz daha önceden konuştuğumuz konulardan birisi buydu. Harekete yöneltten eleştirilerden birisi fazla Avrupa odaklı görünmesi. Ee, belki bu bağlamda Avrupa Batı Avrupa coğrafyası dışında var olan kozmoloji ve fikir geleneklerinin bu fikirle büyümeme fikriyle nasıl bir paralellik içinde olduğunu buralardan nasıl beslendiğini büyümeme fikrinin de biraz anlatabilirsin. Resonate with the idea. tabii büyüme benim fikrinden fikri kökeninden bahsetmek mümkün hı hı. ve muhtemelen iki ana kaynaktan bahsedebiliriz. İlki politik ekoloji. Çevresel değişimlerin her zaman politik olduğu ve iktidar ilişkileri içer içerisinde olduğunu anlatan. İkincisi ise kalkınmanın eleştirisi. 1970'ler ve öncesinde kalkınmanın kendisine eleştiren entelektüeller ortaya çıkmıştı. <gülüyor> <gülüyor> kalkınmanın eleştirisini yöneldiği konulardan birisi de vaat ettiklerini gerçekleştirmiyor olması üzerineydi. <gülüyor> Bu noktada yapılan kalkınmanın başına bir takım sıfatlar getirebilmek mümkün, sürdürülebilir ya da kapsayıcı gibi. Ama ikinci bir nokta kalkınma kelimesinin kendisine getirilen eleştiriydi. Çünkü terim doğrusal bir şekilde belli bir yöne doğru hareket ettiğimizi imliyor. Ki bu yönün ne olduğunu asla demokratik bir tartışmanın konusu da olmuyor. Nereye gidiyoruz? Bunu istiyor muyuz? Hı hı. Kalkımanın aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası icat edilmiş bir kavram. Hı hı. Amerikan Başkanı Truman'ın, bazı ülkeleri kalkınmış, bazılarını kalkınmamış olarak nitelendirdiğinde kalkınmanın icat edilmiş olduğu ortaya çıkıyor. Bu aslında Avrupa emperyalizminin yerine Amerikan emperyalizmini yeni bir ifadesi olarak da düşünülebilir. Sömürgeler ve sömürgeci devletler yerine kalkınmış ve kalkınmamış ülkeler. Yeah. Bu önemli bir eleştiri. çünkü halklar üzerine empoze edilen nerede ve ne zaman yaşadığından bağımsız bir doğrultuyu yani kalkınmayı izlemek zorunda bırakılmakla eleştiriliyor. Bu anlamda kalkınma fikri sorgulanmaya başladığında farklı dünya görüşleri, kavram ve değerlerin hayatı bulması da mümkün oluyor. Batı Avrupa bağlamında bu farklı görüş büyümeme oldu. Ama dünyanın başka yerlerinde başka tayyül ve görüşler hayat buldu tabii ki de. Hindistan'da radikal ekolojik demokrasi, Latin Amerika'da Buen Weaver, Güney Afrika'da Ubuntu'dan bahsedebiliriz. Biz diyoruz ki Batı Avrupa'da tartışmanın bizi getirdiği yer büyüme mi? Ama dünyanın başka yerlerinde aynı eleştiriyi getiren başka kavramlar anlamlı olacaktır. Bu bağlamda da kültürel, tarihsel ve toplumsal özellikler önemli hale geliyor. Çünkü büyümeme kavramıyla yine dışarıdan bir görüşü empoze ediyor olma tehlikesine düşmek istenmiyor. Yeah. Um. Teşekkürler. Bu çok iyi oldu. Ee, özellikle de söylediğin iki şeyi tekrar vurgulamak istiyorum. Birincisi politik e, vurgu. Kalkınma fikrini politize etmek. Çünkü halihazırda ka, hali kalkınma kavramı apolitik ne derece arzu edildiği ve nasıl olduğu kamusal tartışmaya büyük oranda kapalı ve bu anlamda politize edilemeyen bir noktada. that Your emphasis on democracy. İkincisi ise demokrasiye yaptığın vurgul ve kalkınmayı demokratikleştirme. Özellikle de çevresel değişim bağlamında. Bunlara da daha sonra değineceğim <gülüyor> sorduğum sorularda. Ama şimdi biraz daha provokatif olma pahasına başka bir şey soracağım. Kitabınızın ilk sayfasında şunu söylüyorsunuz ve anlatılıyorum, ekonomik durgunluk, hızla yoksullaşma, artan eşitsizlikler ve sosyoekolojik felaketler zamanında yaşıyoruz. Egemen söyleme göre bunlar ekonomik krizin, büyümenin yavaşlamasının ve az gelişmişliğin etkileri. Bu kitap bu problemlerin nedeninin büyüme olduğunu ve büyümenin hiç de ekonomik olmayan, ekolojik olarak sürdürülemez ve doğası gereği adaletsiz olduğunu iddia ediyor. Daha önce de bu konuda tartışmalarımız olduğu için buna istinaden soruyorum ve umarım alınmayacaksın. E, bütün bu sorunlar, yani ekonomik durgunluk, yoksulluk, eşitsizlik e, ve ekolojik felaketler birçok kişi için büyümenin kendisiyle değil, büyümenin dünyada birçok yerde aldığı şekille ilgili. İsmini koyalım, kapitalist büyümeyle ilgili. Yani sorun büyümeyle değil, aslında kapitalist büyümeyle ilgili. Yine bununla bağlantılı olarak e, kalkınma birçok ülkede, birçok bağlamda e, toplumsal olarak da talep edilen bir şey. Sadece bir şekilde dışarıdan empoze edilen bir şey değil. Bu bir ve e, kalkınmanın eşitlikçi bölüşümcü bir şekilde e, olması gerektiği ve e, birçok sorunun birçok ülkede üstesinden gelmek için gösterilen yolun bu olduğu da doğru. Senin fikrin bu konuda ne ya da büyüme hareketinin buna yaklaşımı ne olur? Özellikle kitapta yaptığınız başka bir vurguyla beraber sorum sormak istiyorum. Büyümeme aynı şeyi daha az yapmak değil, her şeyi farklı bir şekilde yapmaktır diyorsunuz. Evet. Ben Hindistan'daki tartışmalara aşinayım Çünkü araştırmalarımın sağ çalışmasını orada yapıyorum. Orada büyüme denen yeşil, büyüme denen şey yeşil ve kapsayıcı olmalı. Bunu derken aslında büyümenin şu anda ne kapsayıcı ne de yeşil olmadığını kabul etmiş durumdalar. Sorun da bu. Ben ne şekilde olursa olsun büyümenin sürdürülebilir ve adil olabileceğine inan inanmıyorum. Kapitalist olup olmaması da çok fark etmiyor. 21. yüzyıl sosyalizm, sosyalizmine bakalım. Venezuela, Ekvator ve Bolivya'ya. Gördüğümüz toplumsal mücadelelerin desteğiyle iktidara gelmiş bu hükümetlerle bu mücadeleler arasında önemli bir çatışma oldu. Bu iktidarlar kendilerini desteklemiş gruplar tarafından da eleştiriliyor şu anda. Örneğin yerliler... Petrol çıkarma yatırımları veya genel olarak hafriyatçı sanayiler tarafından yerinden edilen insanlar. Bence bu çok problematik ve biz ve bize ekonomik büyümenin hep bir takım tavizler pahasına gerçekleştiğini gösteriyor. İnsanları yerinden ediyor olabilir, evlerinden ediyor olabilir. Bu çok sorunlu hem toplum hem de doğu açısından. Doğa tarafında ise defaten gösterildi ki özellikle ekolojist iktisat tarafında dematerializasyon fikri ya da ekonomik büyümenin bir noktada doğa üzerine maliyet yaratmayan bir hale geleceği geçeceği iddiası herhangi bir ampirik kanıtla desteklenemiyor. Özetle ne kadar büyürsen doğaya o kadar maliyet getiriyorsun. En basitinden karbon salımıyla yani sürdürülebilir ve adil bir büyüme mümkün değil. Elbette bunun gelecekte asla olmayacağını kanıtlayamam. Ama tarihsel veriler bize bunun olmayacağını gösteriyor. Asıl olarak büyümeyi toplumsal bir hedef olarak fetişize etmekten kurtulmalıyız. Bu örneğin yoksullukla ilgili bir endişemiz olmasın demek değil. Ama büyüme takıntısından kurtulalım ve toplumsal hedefimiz yoksulluğu azaltmaksa bununla uğraşalım. Kamu politikalarını buna odaklayalım. İnsanların refahını arttırmak, yoksulluğu azaltmak, eşitsizlikleri azaltmak bizim ana amacımız olsun. Araçlara değil amaçlara bakalım. Özellikle eşitsizlik konusunda Thomas Piketty son kitabıyla güçlü bir argüman yapıyor. Kapitalizm her daim eşitsizlik yarattığı ve özellikle de Avrupa'daki son durumunda gördüğümüz gibi ekonomik durgunluk senaryolarında büyüme olmadığı için değil, finansal sıklaşma politikaları nedeniyle, özellikle de işsizlik nedeniyle eşitsizliklerin arttığını gösteriyor. Evet. Ama bir yandan da Piketty'nin çözümü büyümeme fikrinden çok farklı. Yani onun çözümü sermaye birikimi olsun, büyüme olsun. Tamam, bunlar, bu süreçler doğalara gereği eşitsizlik yaratacak ama daha kuvvetli, daha sağlam yeniden bölüşüm mekanizmalarıyla bunların çaresine bakarız, diyor. Ki bu büyümeme fikrinden, hareketinden çok farklı. Büyümeme fikri benim anladığım hem toplumsal bir hedef olarak iktisatli büyüme takıntısından vazgeçmek, hem de ekonomik ilişkilerimizi başka bir şekilde düzenlemek anlamına geliyor. Ki bu Piket'inin pozisyonundan çok farklı. Haklısın. Piketty kesinlikle büyümeme yanlısı değil. Piketty güçlü bir argüman yapıyor ama bir yandan da çok naif. İktidar ilişkilerini görmezden gelerek var olan sistem içinde yeniden bölüşüm öneriyor. Ama diğer her şeyi sorgulamadan sadece eşitsizliğe bakmak, eşitsizlikleri azaltmanın yolunu açmıyor. Öte yandan piketi doğa ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. That's true. That's true. So, yeah. Okay, so which brings me actually, because since we mentioned uh, Bolivia, Ecuador and Venezuela, Şimdi, and e, of this, of, Bolivia, Ecuador, Venezuela gibi culture. ülkelerden de bahsettik. E, ve bu ülkelerdeki toplumsal hareketlerin büyümeyi sorgulayan talepleriyle ülkelerdeki iktidakların daha büyüme odaklı politikaları arasında çatışmadan da bahsettik. Üzerine bir de Piketty ile ilgili de konuştuklarımızdan sonra... Ee, büyümeme ve kap, büyümeme fikri ve kapitalizm arasındaki ilişkiyi bir de diğer tarafından e, sormak istiyorum zaten. Acaba yani bir tarafından soru e, kapitalizmin içinde büyümemek mümkün mü? Çünkü mesele sadece Venezuela, Bolivya ve Ecuador gibi ülkelerde tek sorunun iktidarların büyümeci olması değil. Ki o, bu iktidarlar bence büyümeci ve olabilirlerdi. Ama bir yandan da bu ülkeler küresel kapitalist sistemin bu derece içinde ve bu derece sıkı sıkıya bağlıyken bir anlamda büyümeci olmak zorundalar. Büyümeci politikalar devam ettirmek zorundalar. Ve var olan üretim ve ticaret ilişkilerine bakınca bu büyüme stratejisinin hafriyatçı olması gerektiğini de görüyoruz az çok. Yani küresel kapitalist sistem yani, az, çok az çok veriliyken, bu şey. sistemin içine de bu kadar bağlıyken büyümeme <gülüyor> fikrini hayata geçirmek <gülüyor> ne derece mümkün? Bu zor bir soru, evet. Zor çünkü büyümeme fikrini küresel ölçekte olmadıkça, küresel ölçekte görmedikçe tahayyül etmek zor. Bir ülke veya şehirde tahayyül etmek yani, bundan bahsediyorum. Belki bölgesel ölçekte daha kolay. Örneğin Avrupa. Soru o zaman şu oluyor. Örneğin Podemos, yeni soldaki politik partiler büyümeme politikalarını hayata geçirirse sermaye kaçacak ve kriz olacak. Syriza gibi partiler de yakında bu sorunlarla baş etmek zorunda kalacak. Mesele şu ki büyüme sermaye birikimini içkin bir durum. Venezuela, Ekvator ve Bolivya gibi ülkelerde ise gördüğümüz bir, bir tür devlet birikim. Hı hı. Şunu görmeliyiz. Büyüme süreçleri her yerde mülksüzleşme yoluyla ya da kirletme yoluyla birikim şeklini alıyor. İspanya'da biz Podemos'a 10 tane politika öner önerisiyle gittik. Bunlar hali kapitalist sistem içinde bile uygulanabilir önerilerdir. Ki bunlar bizce şu andaki krizden çıkmanın tek yolu. Bunlardan birisi borçla ilgili. Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin borçlarını ödeyemeyecekleri aşikar. O yüzden borçların silinmesi gerek. Ya da yeniden yapılandırılması gerek bu borçların. Ya da mesela Yunanistan'daki en akla yakın senaryoya borcu ödeyeceğiz. Ancak bu uz, bunu uzun süreyi yayarak ve çok düşük faizle ödeyeceğiz demek ki. bu da ödememek gibi bir şey. Bu ilk politika önerimizdi. İkincisi ise istihdamla ilgili ve işsizlikle nasıl başa çıkılacağıydı. Bu bağlamda çalışma saatlerinin azaltılması ve paylaşılması önerilebilir ki bu durumda istihdam yaratılmış olur. Bununla beraber temel gelir desteği, temel gelir desteği politikası izlenebilir. Bu konuda yapılan akademik çalışmalara göre, İspanya'da ayda 400-500 avro arası temel gelir desteği, mali devrim yapmadan verilebiliyor. Harika aslında bu. Evet. Böyle başka politikalar da var. Gayet uygulanabilir politikalar bunlar. Bunlara büyümeme demek zorunda değiliz. Başka bir şey de diyebiliriz. Ama bunlar mümkün. Tabii ki mesele küresel ölçekte karmaşıklaşıyor. Eğer siz petrol yakmak zorunda değilseniz, elbet birileri mutlu olacak. Çünkü onlar için daha fazla petrol kalmış olacak. Ama bir yerden de başlamak gerek. Yapılabilecek, yapılabilecek şeyler var. And I think it's important to evet, haklısın ve bir yandan da bir şeylerin şu an küresel kapitalizminin içinde bile yapılacak o, olabileceğini, yapılacak şeyler olduğunu, bunları yapmaya alan olduğunu göstermek önemli. Ki bunlar aslında bir yandan da son derece acil ve birçok insan için dünyada yaşayan önemli şeyler. Ee, bunu göstermek, yani büyümemenin bir fikir olarak hayata geçirebileceğine ve bunun önemli bir siyasi strateji olduğuna dair inancı da kuvvetlendirecek. Bu ee, fazla vaktimiz kalmadı ee, ve aslında bütün bu konuştuklarımız yani, sana sormayı so düşündüğüm son soruyu da biraz cevaplamış oluyor. Ee, ama yine de her ihtimalle karşı ben cümleye dökeyim bu soruyu. Yani büyümeme dediğimizde what what Growth, I mean, ne diyoruz aslında, büyümeyen ne? Tüm ekonomiler it, mi, tüm um, ekonomimi, bütün ülkelerin ekonomileri mi? Yoksa bir ekonominin içinde belli sektörler, or sektörler or mi, örneğin materyal uh, yoğunluğu çok yüksek olan sektörler uh, daha önce uh, mi büyümeyecek? Belli ülkeler mi um, büyümeyecek? Bu nasıl olacak one, yani, büyümeyen nedir? E, bu of ilk the, the kısmı customers. sorumun. And Çünkü bu konuda, is, konuda is, bence kafalarda oldukça fazla is, soru işareti is, var. Small, um, diğer bir şey ise scale, büyümeme is fikrini is, hayata geçirmek, uh, bunu uh, takip uh, uh, etmek or, nasıl uh, olacak? Sadece uh, yerel küçük, uh, küçük uh, politiklerle uh, mi hayata uh, geçireceğiz? Yoksa makro, daha makro seviyede politik stratejimiz ne olacak? Mesela sizin Podemos önerdiğiniz politikalar gibi başka neler olabilir? Özet olarak, e, büyümemenin politikası nasıl olacak, hem stratejik olarak hem de somut olarak hayata geçirme noktasında? Öncelikle anlamamız gereken ilk şey şu. Büyümeme dediğimiz kitabi anlamda gayri safi milli halsanın düşmesi demek değil. Önemli olan, büyümenin aynı şeyin daha fazlası, durgunluğun aynı şeyin aynısı, Ekonomide da, ekonomik daralmanınsa aynı şeyin daha az olduğunu görmek. Ama büyümeme tamamen farklı bir şey. Hı hı. Büyümemenin kelimesinin büyümeci mantığı provoket et, provoke etmek için kullanıyoruz ki bu mantık soldan sağdan soldan da gelse sağdan da gelse şüpheyle yaklaşılmalı. Büyüme öncelikle bir toplumsal hedef olarak, büyüm, büyüme takıntısından vazgeçmek ve çevreyle ilgili, siyasetle ilgili tartışmaları yeniden politize edebilmektir. Politik stratejiler ve aktörler açısındansa vurgulanması gereken her zaman farklı farklı ve birbirini tamamlayan stratejiler oldu. Bu demek oluyor ki kişisel seviyede, yerel komünite seviyesinde, küresel ölçeğe kadar birçok farklı ölçekte birçok strateji olabilir. Bunlardan herhangi biri doğru olandır diye gösteremeyiz. Gereken bütün bunların bir bileşimi. Yani hem akademik araştırma yapmalıyız. Hem de tartışmaları parlamenter siyaset alanına taşıyacak kimseler olmalı. Hmm. Sendikalarda, çevre ve emek bağlamında bu tartışılmalı. Aktivizme mutlaka ihtiyaç var. Örneğin mega altyapı projelerine, nükleer santrallere, barajlara karşı olduğu gibi. Bir yandan da uygulayıcılara ihtiyacımız var. Farklı bir dünya tahayyülüyle hayatı ve toplumu farklı bir şekilde örgütleyen yerel pratikleri. Bütün bunlara, bütün bunlar el ele, el ele gitmedi. Hı hı. Genellikle deniyor ki çözüm sivil toplumdan gelecek. Burada bir tehlike var. Sivil toplumdan kastımız nedir? Kitapta da bunu diyoruz. Yerleşik kabuller dışında davranan bir topluma da ihtiyacımız var. Yerleşmiş toplumsal tahayyülleri ve alışılagelmiş kamu politikaları varsayımına meydan okunmasına da ihtiyacımız var. Provoke etmeli ve indignados sloganıyla söyleyecek olursak, korkmuyoruz demeli. İşimizi, evimizi, geleceğimizi ama korkumuzu da kaybettik. Her şeyi sorgulamaktan ve yeni bir şey önermekten korkmamalıyız. Hı hı. Podemos gibi alternatifler, tabandan çıkan hareketler, başka bir dünyanın mümkün olduğunu ve inşa edildiğini gösteren işaretler. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Burada bitireceğiz. Teşekkürler. Evet az önce dinlediğiniz gibi The Growth Vocabulary for a New Era yani büyümeme ya da planlı iktisadi küçülme yeni bir çağ için dağarcık kitabının editörlerinden Federico De Maria ile genel olarak büyüme büyümeme fikri ve büyümeme siyaseti üzerine konuştuk. Hafta iki hafta sonra görüşmek üzere.